Sakalı ziletle kazımak, yani ziletle tıraş olmak haramlıdır. Dört mefet imamlarının görüşü bu hususta nedir? Pekala efendim. Yöneltelim. Amasyalı kardeşlerimizi selamlıyoruz. Hayırlı akşamlar olsun. Evet. evet muhterem hocam. Buyurun. Ee, sakal mevzuunda tabii farklı e, ifadeler vardır. İslam bilginleri arasında. E, bunun e, dini bir e, yükümlülük olduğunu e, söyleyen, sünnet olduğunu ifade edin. Bununla birlikte bir örf olduğunu ifade eden görüşlere kadar farklı görüşler var. Ama Peygamber Efendimiz baktığımızda sakallı, değil mi? Ve onun ifadeleri var, buyruğu var. Sakalı uzatın, bıyığı kısaltın. Elbette Peygamber Efendimizin içinde bulunduğu zamanda, baktığımız zaman İslam'a inanmayan Ebu Cehil, Ebu Leheb gibilerin de sakallı olduğunu görüyoruz. Ama İslam diyeni ne yapıyor? Peygamber Efendimiz'in bu hadisiyle, sünnetiyle sakala bir düzen değil mi? Temiz olacak. Efendim, e, Bıyıklar işte insan dudağının e, geçmeyecek şekilde bir düzen ve nizam getiriyor Peygamber Efendimiz. E, bu elbette şuurla sakal bırakmak elbette güzel, takdir elde edebilecek e, bir fiildir. E, İslam bilginlerinin pek çoğuna göre sünnettir. imkanı olan elbette bu sünneti ifa eder ve sevabını da alır. Çünkü Peygamber Efendimiz'e teessi, yani benzemek vardır değil mi burada? Ama kesenler, kesmek durumunda olanlar da bu sünnetten ne olur? Bu sevap ameliyesinden mahrum kalırlar. Kesmenin makasla yerine getirilmesi mümkün olduğu gibi, Cilette de kesilebilir. E, sonuçta e, bu ameliye kişilere e, bırakılmış. Peygamber Efendimiz'e benzemek ve onun sünnetini ifa etmek babında e, yerine getirenler, temizliğe dikkat edenler elbette inşallah bu sünnetten sevap alırlar. Ama kesenler de e, ne olur? Günahkar olmazlar inşallah diye ümit edelim. Yani haram söz konusu mu hocam jilette kesildiği zaman? Haram, yani biraz ve, onu merak haram diye ifade eden görüşler de var. Ama Ebu Cehil, Ebu Leheb gibi müşriklerden de sakallı olanlar var. Dolayısıyla bu bir haram teşkil etmez. Örfi bir sünnettir diyen İslam bilginleri de var. Dediğimiz gibi burada ölçü Peygamber Efendimizin fiilini uygulamak ve sünnete de riayet etmek babında ise ki elbette onun koruyucu özelliği de vardır. Yani sakal peygamber efendimize benzemek babında bırakılır ve topluma da insana öyle bir koruyucu hüviyet kazandırabilir. İnşallah kardeşimize de bir haram terettüp etmez diyelim.